Cuma namazı kılanabilmesi için en az kaç kişi olmak gerekiyordur diye sormuşlar. Buyurun hocam. Evet. E, Cuma namazı kılabilmek için e, imamın dışında e, en az 3 erkeğin olması gerekir. İmamla birlikte 4 kişinin olması gerekir. E, tabii ki burada biz bu fetvaya esas almalıyız. E, burada asla ve asla e, şafiinin görüşünü esas almamalıyız. O yanlış mıdır? Hayır yanlış değildir. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü ben doğuda da görev yaptım. Mardin'in sahibinde de görev yaptım. Şimdi orada insanlar İmam Şafii'nin Şafii mezhebinin iştihadıyla illa 40 kişi bulmaya çalışıyor. Bir yerde 40 tane erkek yoksa burada cuma namazı kılınmaz deniliyor. Halbuki bu doğru bir uygulama değil. Doğru bir yaklaşım değil demek istemiyorum. Efendim doğru bir uygulama değil. Neden doğru bir uygulama değil? Çünkü insanlar dini bilgilerini genellikle hep cuma günü öğrenirler. Vaazlardan, hutbelerden öğrenirler. Özellikle hutbeler son derece eğitimlidir. Neden bizim erkeklerimiz bu konuda daha bilgili oluyorlar kadınlara nazaran? Duydukları bilgileri hep cumada camide öğreniyorlar. Onun için bu Hanefi mezhebinin görüşünü esas alarak İmamın dışında üç kişi buldukları zaman ister Hanefi olsun ister Şafii olsun takliden de olsa Şafiilerin Cuma namazı kılmalarını tavsiye ederiz.